Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz bu çarşamba söyleşisinde. Bugün bir konuğum yok, bugün konuğum sizlersiniz. Bir sohbet yapacağım ama bu sohbetin konusu... ...neredeyse Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle özdeşleşmiş olan bir büyük kişilik. 25 Aralık 1973 günü kaybettiğimiz İsmet İnönü'yü benim gözlüğümden anlatmaya çalışacağım... Sizinle böyle bir sohbete gireceğim. Çünkü İlhan Selçuk 26 Aralık 2003 tarihli yazısında şöyle diyor. İsmet Paşa'yı anlamak uygarlığın aydınlanma sürecinde Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş tarihini değerlendirmekle olanak kazanır. Yoksa yüzeysel siyasal çatışmaların içinde boğulup kalmak işten değildir. İnönü ölümünün bu yılın döneminde mazi sayılmaz günceldir. Ben güncel olan İsmet İnönü'yü anlatmak istiyorum. Aslında İsmet İnönü'nün tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi. Diğer de işte 600 yıl hükümalık süren bir Osmanlı'nın yıkılış yerine genç, çağdaş bir cumhuriyetin kuruluş öyküsüdür. Bu bir uygarlık aydınlanmasının gün gün adım adım ilerlemesidir. Kuşkusuz İnönü adına çok şey söylenebilir. Farklı görüşler, farklı tartışmalar olabilir. Ama ne acıdır ki bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfretmeyi yüreklerine yediremeyenler dövmek için İsmet İnönü'yü buluyorlar. Ve İsmet İnönü'ye saldırmayı bir değermiş gibi at Ve bunu tekrarlayıp duruyorlar. İsmet İnönü Muhtemeldir ki en güzel cümleyle ifade edilme kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün ona yazdığı ünlü Tevraf'ta belirtilen biçimiyle tanımlamak doğru olacaktır. 1 Nisan 1921 günü Ankara'dan Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal'in yazdığı ünlü Tevraf'ın aradaki satırları şöyledir. Orijinal cümlelerle. ''Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki betbah topraklarımızla beraber bütün vatan bugün Münhasıran'a kadar zaferinizi tesis ediyor. Namınızı tarihin men mefahirine kaydeden ve bütün milleti hakkınızda ebedi minnet ve şükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik eder.'' Diye cümle devam ediyor. ''Ben... Bu minnet ve şükran duygularını bu ülkedeki insanların hala taşıdığını düşünerek bugün İnönü'yü ölümsüzlüğünde saygı şükran ve minnet duygularıyla anlıyorum. Ve böyle bir anmayı bu kez onun hem Türkiye Cumhuriyeti tarihine hem Türk halkına hem insanlık tarihine derslerle dolu olan yaşamını kesitlerle anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi İsveç'in önü 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğar. Orta öğrenimini Subat askeri rüştiyesinde tamamlar. Ama daha önemlisi mühendisaneyi Bezri hümayuna girer ve oradan topçu teğmeni olarak çıkar. Askerlik anlar bilirler. Topçu sınıfında olmak subaylıkta o dönem için önemli bir anlam ifade ediyormuş. Çünkü hesap kitap yapmayı, gönyel perge kullanmayı topçular yaparmış. O nedenle topçu olmak hesap kitabı adamı olmak demekmiş. Bu topçu eğitimi bütün yaşamı boyunca İsmet İnönü'nün yaşamındaki planlamalarında, hesap kitap yapma öngörüde bulunma, geleceğe nokta akış yapmala konusunda herhalde engin deneyim ve tecrübe kazandırmıştı. Bir birikim kazandırmıştı. İsmet İnönü'nün Kurtuluş Savaşı'na kadarki yaşamına baktığımız zaman benim gözümden baktığımda iki tane nokta dikkatimi çekiyor birincisi bütün bir o yaşam sivil hiçbir ayakkabı giymeden hep askeri çizmelerle Osmanlı'nın yıkılışının her cephesine tanıklık ederek geçmiş bir yaşam bugün buradan bakıp da İsmet İnönü'ye küp edenler acaba bunun acısını vicdanlarında duymuyorlar mı diye merak ediyorum çünkü bir yaşam düşününüz ki mezuniyetinden sonra Mekadonya'daki çatışmalara katılıyor. Bir yaşam düşünürüz ki Osmanlı'nın son dönemindeki bütün olaylara tanıklık ederek geçiyor. 31 Mart olayında harekat ordusunda görev alıyor. Bu bir kilometre taşı sinyal olarak. Daha sonra 1910'da Yemen'de savaşıyor. O Yemen çöllerinde, Yemen trajedisinde, Yemen acısında... Yemen türkülerinde söz edilen kablanların her birinde bizzat cephelerde savaşıyor... ...kararlıklar gösteriyor, nişanlar alıyor, komutanlıklar gerçekleştiriyor. Daha sonra Çanakkale savaşlarında görev alıyor. Bu adeta adım adım 1983, 1883 doğumlu, 1881 doğumlu Mustafa Kemal'in arkasından adım adım gitmekle eşdeğer... Mustafa Kemal Yemen'e gider İnönü de Yemen'e gider Mustafa Kemal Çanakkale'ye gider Arkasından İnönü Çanakkale'dir İsmet Ünlü'nün Daha sonra Suriye cephesinde gider çok kısa bir Balkan cephesinde, affedersiniz, Kafkas cephesinde görevi vardır. Daha sonra Suriye cephesine gider. Suriye cephesinde zaten daha önce gitmiş olan Gazi Mustafa Kemal ile karşılaşır. Orada ilk temasları gerçekleşmiştir. Suriye cephesindeki savaşlar onun açısından şöyle önemli ki, o savaşlarda hem hastalanı hem topçu atışlarından dolayı kulak rahatsızlığı geçirir. Ne acıdır ki Mustafa Kemal de Suriye cephesindeki hastalığını o dönemde tedavi ettiremediği için çok yıllar sonra Silos hastalığından rahatsızlanmıştır. Benzer bir hastalıkta İsmet İnönü de şeker hastalığı olarak tecelli eder. Bu İsmet İnönü ki Kurtuluş Savaşı'na kadarki sürenin tamamı da cephelerde dolaşmıştır. Osmanlı'nın adım adım yıkılışına can siparihane bir komutan, bir asker olarak karşı koymak için çabalamıştır. Ama bir kişisel e, anekdotu burada söylemekte var var. Bugün İsmet İnönü'ye küfredenler açısından, eşleriyle, aileleriyle, devlet olanaklarıyla keyif sürenler açısından, İsmet İnönü Meyribe evlendikten çok kısa bir sonra, yanılmıyorsam 3 hafta sonra Yemen cephesine gider ve İki yıl bir daha meyribanını göremez. Yani o genç gelini bırakır ve cepheye gider. Daha sonra İsmet İnönü Yemen cephesinden, ee, affederseniz Su cephesinden geriye döndükten sonra Harbiye Nezareti'nde görev alır. Harbiye Nezareti'ndeki görevi aslında mütareke ve milli mücadele döneminin de başlangıcı demektir. 24 Ekim 1918'de Harbiye Nezareti'nde müsteşarlığı atılır. Burada Paris... Dış konferansının hazırlık komisyonunda askeri müşavir olarak görev alır. Bu galiba diplomatik olarak ilk görevidir. Daha sonra Ocak 1920'de birkaç günlüğüne Ankara'ya gelip Mustafa Kemal ile görüşmelerde bulunur. Mustafa Kemal ile bu görüşmelerinin sonucunda Mustafa Kemal'in önerisi üzerine tekrar İstanbul'a döner ancak... 9 Nisan 1920'de tekrar Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine Ankara'ya döner ve İstanbul'la bütün resmi bağlarını koparır. 3 Mayıs, 19, 3 Mayıs 1920'de de Türkiye Bilgisi Hükümeti'nde, icra vekilleri heyetinde Erkan-ı Harbiye Umumi Vekili olur. Yani bugünkü adıyla Genelkurmay Başkanı olur. Bu da ilginçtir ki kendisinden hem kıdem hem rütbe olarak daha üst rütbede kişiler olmasına rağmen örneğin Kazım Karabekir gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi İspet Paşa getirilir bu göreve ve bu görevi hakkıyla yerine getirir. Ama burada bir şey daha belirtmekte yarar var. Bütün yaşamı boyunca onu zannımca onurlandıracak olan ilan. İstanbul hükümeti tarafından da ölüm cezası ile cezalandırılır. Yani bu ölüm cezasına çarptırılır. Bu öyle demektir ki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İsmet İnönü de bunlara dahil, boyunlarında ölüm fermanı 9 Eylül'de başlarında zafer tacı ile birlikte İzmir'e giriyorlardı. İzmir'e girmeden önceki günleri söyleyelim. Yani boyunlarında idam fermanı taşır olmalarına rağmen o Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren komutanlar. İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı'nın en önemli komutanlarından biri olur. Savaş bildiğiniz gibi iki aşamada gerçekleştirilir diye düşünmekte yarar var. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli bir orduya geçebilmek için uğraşır. Savaşı ondan sonra başlatır. İşte İsmet İnönü'nün birinci görevi düzenli bir ordu oluşturmaktır. Bunu başarıyla gerçekleştirir. Bunu başarıyla gerçekleştirdikten sonra, düşünün ki Mondros-Mitearke Anlaşması sonucunda Osmanlı ordusu dağıldığı için dağılmış Osmanlı ordusunu yeniden toparlayabilmek oldukça zor, oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte Anadolu halkını yeniden ikna etmek, bir düzenli orduyu oluşturabilmek sevkalade sıkıntılı bir dönemdir. Çocukluğunda köyümüzde bir amca vardı. Bütün masumiyetiyle anlatırdı ki, ben bu sağ rismetten ne çektim? Ben silahımı alıp kaçıp geliyordum, o beni tekrar cepheye gönderiyordu diye söyler. Dolayısıyla... Savaşlarda kulağını kaybetmiş o sağır ismet, bir yeni devletin oluşumunda dağılmış bir orduyu ikna edip yeniden ortaya çıkarabilen o büyük komutandır. O büyük komutan ki ilk kez düzenli bir savaşı gerçekleştirir, birinci ve ikinci İnönü savaşlarında önce Yunan ordularını durdurur, sonra da bildiğiniz gibi 1 Nisan 1922'de de, affedersiniz 21'de de, Yunanlıları geri püskürtür, yani ulusun makus talihini geri döndürür. Ve bundan sonra da albay rütbesi terfi ettirerek general yapılacaktır, adı artı İsmet Paşa'dır. Daha sonra İsmet Paşa, Müdanya mütearekesinde Türk delegasyonunun başkanı olarak başkanı, e, C vekili sıfatıyla görev alır, daha sonra asıl onu onurlandıran, Türk halkına büyük bir zafer kazandıran Lozan görüşmelerine e, hem Dışişleri Bakanı sıfatıyla hem de Lozan'a giden muraha Heyet'in başkanı sıfatıyla o anlaşmaları, o çetin, o zorlu anlaşmaları gerçekleştirir. Bugün burada birer anetotla vurulamakta yarar var diye düşünüyorum. Daha ilk gün gidişte bildiğiniz bir koltuk olayı yaşanır. Koltuk olayı iş günlerde güncelleştiği için bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsmet Paşa'ya orada Türk Delegasyonu'na koltuk bulamadık diye daha diğer delegelerden farklı bir koltuk verilince iyi o zaman koltuk bulunca gelirim diyerek salondan ayrılır. Böylece daha başlangıcında Lord Gürzon ve Ekim nasıl bir Çetin cevizle karşılaştıklarını anlamış olurlar. O İsmet Paşa ki ömründe hiçbir sivil elbise ve ayakkabı giymemişken ilk defa askeri çizmelerini çıkarıp sivil diplomatik giysilerini giyer ve orada o görüşmelere başlar. Görüşmeler bildiğiniz gibi inanılmaz Çetin geçer. Tanık olan bir yaşlı amcadan dinlemiştim. Ben diyor ilkokuldaydım. Mudanya'dan geçiyordu trenden bize el salladı saçları simsiyahdı Anne İsmet Paşa Lozan görüşmelerinden sonra geriye dönerken biz ilkokul çocuklarını tekrar topladılar yine trenle giderken Ankara'ya giderken bize el salladı bu kez saçları bembeyazdı saçlarını beyazlatan çetin görüşmeleri gerçekleştirir ama biliniz ki 20. yüzyılın başında imzalanmış, 21. yüzyılın başına 100 yıldır değişmeyen tek uluslararası anlaşma Lozan Anlaşması'dır. Ve bugün hala Lozan Anlaşması bütün gelme çabalara rağmen ayaktadır. Bugün hala Lozan Anlaşmaları referans olarak gösterilmektedir. Bugün hala Türkiye Cumhuriyeti eğer parçalanacaksa Lozan Anlaşması parçalanarak gerçekleştirilecek eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütün olarak kalacaksa Lozan anlaşmasına sadık kalınarak gerçekleştirilecektir Lozan görüşmelerinden geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan hemen önce yani 29 Ekim 1923'te de FETÖ Bey'in ki FETÖ Okyar'dır icra vekilleri heyetinde harici vekili olarak yani dışişleri bakanı olarak görevine devam eder Lozan'ın kabulü siyasal diplomatik bir başarıdır ve bu başarı onun bütün hayatı boyunca anında taşıyacağı bir zaferdir. Her ne kadar saldırılar gerçekleşse de, her ne kadar Lozan anlaşmasında Ege adalarını kaybettiği gibi safsa savunmalar e, söylense de ki biz 13 adaları 1913 yılında kaybettik. Yalan söyleyen propagandalar devam etse de İsmet İnönü yalnızca Lozan Anlaşması'nı gerçekleştirmiş bir diplomat olarak bile hem tarih sahnesi açısından hem Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı açısından şükran ve saygıyla anılmaya layık bir diplomattır. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce Gazi Paşa'nın ünlü Çankaya Aşam görüşmelerinde bildiğiniz gibi arkadaşlar yarın Cumhuriyeti kuracağız, ilan edeceğiz diyen Mustafa Kemal'in yanında kal dediği tek kişi vardır İsmet Bey. İsmet sen yanında kal deyip anayasa maddelerini İsmet Bey ile birlikte hazırlar. İşte o İsmet Bey daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenmesindeki büyük devlet adamı, büyük başbakan olarak görev alacaktır. İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 29 Ekim 1923'te ilk kuran hükümetin başbakanıdır, hükümeti kuran kişidir. Daha sonra bir muhalefet partisiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile düştüğü e, bir yetki sorunu nedeniyle istifa eder ama 21 Kasım'da 3 Mart 1925'te Şeyh Sahip ayaklanması üzerine tekrar başbakanlığa getirilir. Yani başbakanlık görevinden ayrılması yaklaşık bir yıllık bir süreci kapsar. Sonra 1925'te başbakan olur ve ondan sonraki süreci devam ettirir. Burada bir anekdotu daha vurgulamakta yarar görüyorum. Şeyh Sahip ayaklanması ki bugün Şeyh Sahip sanki bir kahramanmış gibi anılıyor oysa bir devrimle kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne isyan eden karşı çıkan bir aşiretin lideridir. Tümüyle feodal bir yapıdır. Bu feodal yapı İngilizlerle birlik olan bir feodal yapıdır. Zaten şu günlerde gündemde olan mektup da İngilizlere yazılmış bir mektuptur. Kendi devletine karşı kan bir mektuptur. Bir devlete karşı çıkma mektubudur ve burada da şeriat isteyerek ortaya çıktığı söylenen bir... E, ayaklanmadır. İşte benim söyleyeceğim anekdot şudur ki Anadolu Kulübe İsmet İnönü bir masada bir oynamaktadır. Sade bir milletvekili sıfatıyla Malatya milletvekilidir. Başbakan e, Fethi Bey bir başka masada bir oynamaktadır. Mustafa Kemal de başka bir masada sade kahvesini içmektedir. O sırada emir Evi, Başbakanın emir e, eri daha doğru cümleyle bir telgraf getirir telgrafı başbakana sunar başbakan sonra sonra diye iter daha sonra Mustafa Kemal durumu görür ve yaveri çağırır telgrafı okur telgrafı okuduktan sonra katlar bunu İsmet'e götür der İsmet e, bey, telgrafı açar hemen bir, iç, bir tak arkadaşlar de, bir içi bırakır oyunu bırakır ve İsmet e, Atatürk'ün yanına gelir paşam ne yapacağız der ...tegrafta şey sahip ayaklanması anlatılmaktadır. Yalnızca Malatya milletvekilliği sıfatı olan kişi vata tehlikeye düşünce hemen her şeyi bırakıp kaygıyla Atatürk'ün yanına koşabilecek kişidir. İşte İsmet Ününü budur. Bütün hayatı boyunca da hep böyle davranmıştır. Bunun üzerine başbakan olarak atamış, 1937 yılına kadar... 1924'ten 1937 yılına kadar aralıksız başbakan olarak görev almıştır. O öyle bir görevdir ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılan, bugün Kemalizm diye söz edilen ya da bugün Atatürkçülük diye tanımlanan Cumhuriyet Halk Fırkasının altı oku diye tanımlanan Atatürkçülüğün altı oku diye belirlenen bütün o devrimleri gerçekleştiren hükümetlerin başbakanı altında imzası olan kişi Başvekil İsmet İnönü'dür. Bu nedenle o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün o devrimci gelişimini anlatır iken Atatürk ile birlikte imzası olan başvekil İsmet İnönü'yü icra gerçekleştiren hükümetin başı olan İsmet İnönü'yü saygıyla, onurla, şükranla yad, etmemek, yad etmek gerekir, yad etmemek saygısızlıktır, ihanettir. Aynı ismetli yönü bir taraftan e, bu devrimleri gerçekleştirirken bir yandan da çok partili rejime geçişin çabaları içerisinde bulunan ekipte görev aldı. Şurasını sivil dinleyiciler bir kez daha vurgulamakta yarar var. Ben hep sorgulamışımdır. Mustafa Kemal 29 Ekim'in öncesindeki gece Cumhuriyeti yarın ilan edeceğiz dediği zaman neden bir tek İsmet İnönü'ye İsmet sen kal diye söyler? Bugün İsmet İnönü tartışılır iken bir İsmet İnönü'ye muhalif olan ömür boyu muhalif olmuş olan geci ve şeriatçıların küfürlerini anlaşılır buluyorum. Ama ben hem ee, çağdaşlıkta yer alıp tarihin akışında ilerlemede yer alanların İsmet İnönü'ye eee Saygısızlık demeyeyim ama hoşnutsuz ve hoşgörüsüz yaklaşımlarını anladığımı söyleyemeyeceğim çünkü anlamıyorum. Şimdi iz, izin verirseniz bu konuda bir ara verip ikinci bölümde bu konuyu tartışarak inönü inönü yapan o diplomatik o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taşlarını döşeyen temel yapısını anlatmak istiyorum şimdilik bir ara. Nene non ma possibile dire di me ci non so che shampoo. Oppure se c'è qualcuno se mo' che non fa più che pom. Non Hallo Anna, wie läuft's bei dir? Wie schön Şimdi Das ist gleich so özdeş Wunsch. Schönen. Hallo Jenny, bu, grand tür Türkiye Cumhuriyeti'nin son journal par une autre critique. Le 29 octobre, Arkadaşlar Yarın Sturm, warum du dich lernen geht es. Dies mit zum auf ismet Palme da. Nicht wie es wird in der Hose. Nicht wie sie wird bu zaman hadi